Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril. Ben Galip. Ben Demokan. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi gene şehirler arası yayındayız. Demokan Ankara'da ve Hangout üzerinden bize katılıyor. Lovecraft'ın edebiyatta doğaüstü korku makalesinin kılavuzluğunda... ...batı edebiyatında gotik korkunun geçmişi ve temel taşlarını konuşacağız. Tabii sadece konumuz bu değil. Aynı zamanda makalenin içeriği olan bakış açısını da konuşacağız. Edebiyattık Doğaüstü Korku. Supernatural Horror in Literature. Gerçekten bizler için zorlu bir çalışma oldu. Makale hem 80 sayfanın üzerinde olması itibariyle zorlu bir makale. Hem de dili dolayısıyla gerçekten her cümleden birden fazla anlam çıkarabildiğimiz deli işi bir makaleymiş. Bunu fark ettim ben çalışırken. Ama e, Lovecraft'ın girişinden biz de girelim. Lovecraft... Bu makalenin başında der ki, insanlığın en eski ve güçlü duygusu korkudur. Korkuların en eski ve güçlüsü ise bilinmezlik korkusudur. Gerçeküstü edebiyatın karşısında maddiyatçı, gündelik olay ve hisleri anlatan, saf ve zayıf bir idealizmle estetik öğeleri küçümseyen ve didaktik edebiyatı yücelterek okuyucuda pişmiş kelle sırıtması oluşturacak bir iyimserlik sunan yapı olmuştur, diyor. Buna rağmen doğaüstü korku hikayeleri ilerlemesini sürdürmüş ve mükemmellik yönünde gelişmeye örnekler vermeye devam etmiştir. Şimdi bu girişi okuduğum zaman 1900'lerin başında bu lafları Lovecraft söylüyor. Bana Ursula Le Guin'i düşündürdü. Ursula Le Guin'in bizim korku yazmak bölümünde de bahsettiğimiz aynı acıları çektiği konuşmasını belki hatırlarsınız. ...uyarlamalar bölümünde paylaşmaya çalışmıştık. Yani 19. yüzyılda da, 20. yüzyılda da... ...bu gerçekçi edebiyat ve korku edebiyatı arasındaki çatışma... ...büyük bir hızla sürüyormuş ve anlaşılan hiç bitmemiş. Lovecraft bunları söylediği zaman genç adından çok fazla söz edilmeyen... ...tabii ki üretken ve kendisini belli bir seviyeye getirmiş, kendini yetiştirmiş... Genç ve gelecek vadeden biri yazardı. Yalnız bu makaleyi kaleme aldığı zamanlarda bu iddiaların yani bu kadar büyük iddialarda bulunması birazcık abes görünüyordu. Ama genç yetenekli gelecek vadeden ve bir dahi olmanın belki de getirdiği bir şeydi. Gerçeği olduğu gibi görebilmek. Şimdi biz burada gerçekçilik, hayalcilik gibi kavramlarla edebiyatı parçalara biliyoruz. Yalnız bu raf kategorizasyonundan öte şeyler değil benim gözümde. Çünkü gerçek adı altında ya da gerçekçilik adı altında insan hikayelerinin, durumların, olguların anlatıldığı, konu edildiği non-fiction tabir edilen hikayelerin de çoğunlukla kahramanları o konuları, o olguları yaşamayan, gerçek dünyada var olmayan karakterler. Hangisi gerçek, hangisi değil kısmını sadece birkaç tane doğaüstü vakayla ayırmak pek mümkün değil. Kurguya sadece bunlar gerçekçi değil diye yaklaşmak gene doğru değil. Hatırlarsın daha önceki bölümlerimizde biz bir yazar ve okuyucu arasındaki anlaşmadan sözleşmeden bahsetmiştik. Lovecraft'ın da belki korku anlatısına getirmiş olduğu diklerden bir tanesi biraz daha basma kalıp şekilde anlatılan sadece korku gerilim öğelerine bezenmiş bir şekilde ele alınan romantik öyküleri birazcık ağdalı ve çağ dışı kalmış gotik hikayeleri bambaşka bir şekle getirmeye çalışmasıydı. Gerçek dünyada ya da modern çağda yaşayan insanların da geçmişten ya da gelecekten gelen canavarlarla karşılaşması üzerine bir şeyler anlatmaya ve bu tarz büyük, devasa, kozmik korkular ve o çok yüksek tansiyondan beslenen hikayeler anlatmaya çalışıyordu. Lovecraft'ın belki de çağa ve anlatıya getirdiği en büyük etki buydu. Ve burada çok genç yaşlarından beri Söylüyordu. Yani şey yok. Lovecraft'ı bir tane yerden alamazsınız. Sadece korkucu diyemezsiniz. Sadece kılıç büyücü diyemezsiniz ki anlattığı bu tarz fantastik hikayeler de var. Sadece gerçekçi ya da polis diyemezsiniz. Suç güna hikayesi anlatıyor diyemezsiniz. Lovecraft, Lovecraft gibi anlatan bir yazardır. Ve onu da böyle gerçekçi, gerçek dışıcı gibi ayırmak da e, kimsenin haddi değil. Sadece kitap evlerindeki rafta çalışan... Çocuklar bunu yapabilir diye düşünüyorum. Başka bir kaygıyla. Evet. Benim makalede dikkat ettiğim bir nokta vardı. Şöyle bir... Şimdi diğer tür yani korkunun kollara ayrıldığını biliyoruz. Yani bunu herkes yapıyor. Ve Lovecraft da yapmış bunu. Sonuçta didaktik edebiyattan bahsediyor. Veya günlük hayatı konu olan polisiyelerden bahsediyor. Vesaire vesaire. Fakat bunları eleştirirken veya en azından kendi... Türünün, yani kendi yazdığı türün bu şekilde olmaması gerektiğini savunurken aynı zamanda kendi türünün bir sınıfını yaratmış oluyor. Zaten bütün makalede göreceksiniz hani baştan son, sona kadar aslında Weird Tales'ın yani tuhaf hikayelerin sınıflandırılması ile ilgili. Yani ne şekilde sınıflandırılacağı ve ne şekilde bir tuhaf hikayenin evet bu tuhaf hikayedir diye adlandırılabileceğini anlatıyor. Yani neler içermesi gerektiğini Okuyucuya ne vermesi gerektiğini e, ve okuyucuya ne vermemesi gerektiğini anlatıyor. Bir de tuhaf hikayeler kısmı da çok önemli. Bugün bahsettiğimiz ya da bizlerin üzerine e, hikayelerimiz ya da kurgularımızı bina ettiğimiz şeyi başlatan şeyin derginin adı da tuhaf hikayeler zaten Weird Tales. Ve e, Weird Tales'ten 1924'te bahsederken 1925 senesinde Weird Tales diye bir dergi çıkıyor. Kendisi son dönemlerinde çok... Mutlu ve memnun olmasa da Veri Teis'i bu büyük ya da efsane haline getiren üç isimden bir tanesi. Ve belki de Veri kurallarını koyuyor. Evet Evet, aslında bir şekilde yön göstermiş oluyor. Şu, şu şu şu şu şu elementleri taşıyorsa evet bu tuhaf bir hikayedir. Ve bu şekilde adlandırılabilir evet. demeye getiriyor. Evet. <gülüyor> Evet makalese zaten önce korkuyu da kategorize ediyor bildiğiniz gibi. Şöyle devam ediyor. İnsanların ilk içgüdüleri ve duyguları kendilerini içinde buldukları çevreye bir tepki, bir karşılık olarak doğmuştur diyor. Doğaüstü dolayısıyla genlerimize yerleşmiştir. Din ve batıl da zaten bu korkulardan çıkmış. Acı ve ölüm korkusu zevkten çok daha canlı biçimde hatırlandığından ve bilinmezin faydalı yönleri erken dönemlerden itibaren geleneksel dini törenlerle işleştirilip resmileştiği için kozmik sırların karanlık ve kötücül tarafı da doğaüstü forkların alanında kalmıştır diyor. Bundan sonra da bu işte gerçekçi, gerçekçi değil meselesi doğaüstü korku yazmanın bu genlerimizde olduğunu ispat etmek istercesine Tamamen gerçekçi eğilimleri olan yazarların dahi istisnai öykülerinde doğaüstü öyeleri kullandıklarını görebiliriz deyip örnekler vermeye başlıyor Lovecraft. Dickens'ın ürkütücü anlatıları diyor. Tahminen bir Noel şarkısının içinde Skrude'a gelen hayaletleri düşünebiliriz. İlk örnek benim aklıma o geliyor. Daha sonra Robert Browning'in Child Roland to the Dark Tower Came şiirinden bahsediyor. Genç... Roland'ın karakuleye gelmesi. Biz bunu nereden biliyoruz tabi? Yani e, şu ana kadar hemen bağdaştırmamış olanlar için bir söyleyelim geçmiş olsun. Evet. ya yani bildiğimiz bildiğim Stephen King'in hayatın işi olan karakule serisinin en büyük ilham kaynağı direkt Kesin olarak bu Kesinlikle. 1855'te bu yazılmış bu şiir ve o dönemin şartlarına uygun bir şekilde 204 satırcık. Yarım saat filan sürüyor okumak. <gülüyor> bu konudan da bahsetmek istiyorum. Yani bu şiirlerin uzunluğu konusunda Edgar Allan Poe neden bu kadar söyleniyordu diye düşünmüştük. Bu süreçte bunu anlamamıza da yardımcı olacak bu şiirler. Örneklere devam ediyor. Henry James'den bahsediyor ki 19. yüzyılda gerçekçiliğin önde gelen isimlerinden sayılıyor Henry James. Onun The Turn of the Screw, Yürek Burgusu adlı kısa Romanından bahsediyor. Bu gotik bir hayal, e, hayalet hikayesi. Bir çocuk bakıcısının eski bakıcı ve aşığı uşağın hayaletlerinin şu an baktığı çocukları ele geçirmeye çalıştığına inanması ve onları korumak için harcadığı çabaları anlatan bir hikayesi var. Yürek burgusunun Oliver Wendell Holmes'un Elsie Venner adlı ilk romanı 1861'de yazmış ve konusuna ben bayıldım. Hamileyken çıngıraklı yılan tarafından ısırılan bir kadının yarı insan yarı yılan bir kız doğurmasını anlatmış. O dönem için özellikle harika bir konu bence. Francis Marion Crawford'dan bahsediyor. The Upper Birth diye bir öyküsü, bir yine hayalet öyküsü. Ondan sonra ilginç Charlotte Perkins Gilman. Bu hanımefendi feminist hareketin de ilk öncülerinden. Onun The Yellow Wallpaper, Sarı Duvar Kağıdı adlı bir Hikayesi var ve buna yarı otobiyografik de deniyor. Hikaye 1892'de yazılmış. Kocası tarafından bir odaya kitlenmiş. Psikos hastası bir kadının düşüncelerinden kurulmuş bu hikaye. Ve son olarak da W.W. Jacobs'ın daha önce galibinde bahsettiği maymun pençesi The Monkeys Paul'dan bahsediyor. Bu da dilekleri yerine getiren lanetli bir pençe hikayesi. Yine bir kısa öykü 1902'de. Evet. Şey dikkatinizi çekti mi 18. 19. yüzyılda edebiyatın konusu olabilen hikayeler birazcık daha 20. yüzyılın ortalarında falan çizgi romanlara sıkıştırılmış gibi. Hani bahsettiğin o yılan tarafından asırılma hikayesi. Spider-Man'de hayat buluyor. Öbür taraftan bahsettiğin o dilekleri yerine getirme olayını çok sonradan tekrar keşfettiler. 60'larda evet. bir filmi vardı galiba ama 90'larda Wishmaster Dilek ustası gibi hani öyle e, hikayeleştirmiş vaziyetteydi. Burada edebiyattan aslında birazcık sürülme durumu da var sanki. Yani Doğru. gerçekçilik Doğru. adı altında e, bir tür aslında ele geçirmiş ve diğer türü kendi kırmızı çizgilerini işaret ederek yok saymış sürmüş gibi geliyor bana. Ki fantastikçiler de ele geçirmiş olsaydı edebiyatı. Onlar da gerçekçilere aynısını yapardı büyük ihtimalle ama. E, yine de üzücü yani çizgi romanların içerisine kalmış demek. Çocuksu hale indirilmiş demek oluyor hayaller. Ki öyle bir şey de yok. Lovecraft'ın bugün Lovecraft konuştuğumuz için özellikle üzerinde durmalıyız. Anlattığı birçok hikaye hiç e, çocukları konu alan ya da çocuklara yönelik olan şeyler değil. Özellikle evet. o korkular şeyler daha çok 30'lu yaşlarındaki okumuş. Üniversitede yeri geldiğinde hoca olan, yeri geldiğinde araştırmacı olan kişilerin, sanatçı olanların hikayelerini dile getiriyor. Pikmenden tutun işte kutunun çağrısındaki şeye kadar ya da deliliğin dağlarına kadar. İlginç tabii yani ortada büyük bir şey varmış, mücadele varmış aslında. Biz de bunu bir kez daha görmüş olduk herhalde. Hmm. Lovecraft bugün yaşıyor olsaydı en azından hani şu e, yüzyılda yaşıyor olsaydı The Fly e, sinek hakkında, film hakkında ne düşünürdü çok merak ediyorum. Benden çalmışsınız diyecekti büyük ihtimal. İşte <gülüyor> da o geldi. 80'lerin bütün korku filmlerinde şey var yani e, dincilik yok, evrim tabanlı olarak kozmik korkular e, mevcut. Anlatılan hikayelerde çoğunluğunda da şeyi görüyorsun Lovecraft'ın. Hissini görüyorsunuz o neredeyse birçok öyküsü neredeyse tamamı diyecektim ama yeniden ele alınmış. Filme çekilmiş yani reanimatorlar var yok öbür taraftan boyut kapıları var. 90'larda zaten deliliğin dağlarındayı ne olarak çırmışlardı? Etti, the mouth of madness değil mi? Deliliğin ağzında gibi. <gülüyor> bir de The Thing mesela neredeyse birebir alıntıdır Carpenter'ın filmini düşünürsen özünde... Deliliğin dağlarında gibi. Yani Antarktika yer altı şeyden buzların içinden çıkan bir yaratık vesaire vesaire. Evet, evet. Hayır şey de var. Bir bakteri, bir virüs gibi insanların bedenine ele geçirip ondan sonra onları yönlendirme hali. bugün zombide görüyoruz bunu. Ya da işte büyük salgın hikayelerinde ilk olarak bahseden de o. O nedenle şeyi söylüyorum. Yani hepsini benden çalmışsınız demezdi büyük ihtimalle ama <gülüyor> bence takdir edeceği çok şey vardı bu yüzyılda. Yani eğer e, bu yüzyılda yaşıyor olsaydı gerçekten takdir edebileceği, en azından kendi türü için takdir edebileceği çok fazla eser olduğunu düşünüyorum. Evet. E tabii ne kadar yol kat edildiğini görmek hoşuna giderdi herhalde. Demin bir şeyi söyledim, bu eserleri, korkuyu, kategorize edişi meselesi. Çünkü ben bunu geçen bölümde Lovecraftı anlatırken kısaca bahsetmeye çalışmıştım. Yani... Edebiyat eserlerinin işte fiziksel korku ve dünyevi dehşet eserleriyle karışmaması gerektiğini söylüyor. Kozmik korkunun başka bir yere konması gerektiğini söylüyor mesela. Ya da işte yazarın işi espriye vurduğu, meseleyi hafife aldığı tarz korku değildir diyor ya da e, yani sonunda çok e, güzel işlenmiş bir hikayenin sonunda okuyucuya öyle bir neden veriyorsun ki yani şu yüzden oluyor bütün bunlar deyip bütün büyüyü kaybeden hikayeler mesela. Evet evet aslında hepsi bir rüyaymış ya da e, kötü niyetli insanların hadisesiymiş gibi yani Birine Alice'ten birini Şarlot Holmes'tan bağlayabiliriz. Evet. Ya da şeydeki yani korkuların kaynağının doğal bir sebebi olduğunu açıklarsan onu da saymıyor. Evet. Aslında şöyle de bir şey var yani onun bakış açısına girdiğiniz zaman şunu dediğini görüyorsunuz aslında insanın en ham korkusu niye işlenmiyor yani evet bütün günlük yaşamı işliyorsun bütün folk folktaylerini yani halk e, folklorları halk, halk hikayelerini mitleri işliyorsun ama niye aslında insanın en erken döneminden bugüne kadar taşınmış olan kozmik korkuyu işlemiyorsun bir de ben onu insan dışı korkuyu bu kadar da ezmememiz lazım, yok etmememiz lazım gibi algılıyorum. Çünkü e, korkuyu tanımlamaya başladığınız anda o korku olmaktan çıkar, gerilim hikayesine dönüşür ya. Artık canavarı biliyorsunuz, onlar nasıl savaşacağınızı biliyorsunuz. Tek sıkıntı o mücadele esnasında başınıza gelecekler oluyor ama Lovecraft, e, vari, hani Lovecraft'in diyorlar ya, öyle bir korkunun içerisinde pek bunun şeyi yok gibi. Çünkü Lovecraft'ın canavarları bayağı korku yaratıkları, bilmiyorsunuz. Zaten o da şöyle bir şey de diyor bu cümlelerin ardından o da önemli tüm diğer kurallara uyarak eğer bir atmosfer yaratabilmişsen yani böyle pek çok korku öyküsü olduğu gerçeğini bu değiştirmez diyor onun için atmosfer çok önemli zaten o yüzden ölçütümüz yazarın amacı ya da hikayenin kurgusu değil en dünyevi olmayan noktasında yarattığı duygusal yoğunluk düzeyi olmalıdır gibi bir şey söylüyor. Yani yaratılan atmosfer eğer okuyucuyu gergin bir şekilde beklentiye sokuyorsa... ...ve bunu bütün hikaye boyunca başarabiliyorsa bir sanat eseridir. Yani bu sanattır bunu yapmak. Evet sanat derken aslında e, mevzu bahis ettiğimiz sanat türünü... ...yani korku evet, evet. öyküsünün şeyi bu. Yani korku öyküsü e, olarak ele alınabilir, üzerine konuşulabilir diye söylüyor. Bir yandan da tabii bir iki, bir iki tane şey var. İnsanlar başka şekillerde biraz yargılıyorlar ama sonuç itibariyle... ...bir öykünün bir his yaratması gerekiyor... ...net bir şekilde... ...yani bir cenderede bırakmak vesaire... ...noktasına daha gelemeden bahsediyorum... ...çok daha temelinde... ...zevk ve acı... ...bunların ikisi birbirine hep simetrik olarak gösterilen... ...ikiz olarak gösterilen şeyler... ...bu ikisini de bir şekilde... ...demokran biraz önce bahsettiğin gibi... ...besleyen ya da bunları uyandıran... ...bir şeyler... ...o yükseklikte hikayeler olması gerekiyor... ...geçen bölümde kısaca bahsettiğim... ...altını çizdiği önemli noktalar vardı... Bunlar açık ve net bir şekilde onun e, öyküden ne anladığını, bir korku doğaüstü, kozmik korkuda neler olması gerektiğini açıkça gösteriyor. 1. Nefessiz kalınan bir atmosfer yaratılmalıdır. 2. Dış ve bilinmez güçler dolayısıyla oluşan açıklanamaz bir yılgı hissedilmelidir. 3. Ciddi ve uğursuzluk işaretleri taşıyan ipuçları olmalıdır. 4. Habislik ve bariz bir gerilim olmalıdır. Ve 5, insanları kaos ve iblislere karşı ko koruyan tek sığınakları yani doğa kanunlarının yenilmesi gerekir diyor. Şimdi 5'e kadar bu saydıklarının aslında o zamanlarda özellikle sevilen ve tutulan polisi hikayelerin, polisiye suç hikayelerinin, günah hikayelerinin tematik yapısı aslında. Şekil itibariyle hep onlar geliyor. Çünkü e, eskinin, halk hikayelerinin ya da geçmişte anlatılan doğaüstü korku hikayelerinin Sonlara doğru içinin boşaltıldığı da olsa, yani bunların hepsini insanlar yapıyormuş gibi bir algı yaratılıyor da olsa. Genelde kullandıkları yöntem bu. Hep aklıma şey geliyor tabii, Baskerville'in tazıları geliyor. Şey var, Mork Sokağı var. Gürüpınar'ındı galiba gene. Gulebanimiz var bizim. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. E, toplumcu gerçekçi derken toplumcu gelenekçi bir hale geliyor aslında orada e, insanların olaylara yaklaşımı. Ama demin işte dediğimiz gibi zaten bu böyle sonuna mantıklı bir açıklama vesaire koyduğun anda Lovecraft'tan ayrılıyorsun. Tabii tabii tabii yani o rüyadan uyandım bilmem ne atıyorum ya da işte katil uşakmış kutulu değilmiş gibi bağlarla. Evet. Şöyle bir şey olur rüyadan uyanırsın ama bambaşka bir diyara uyanırsın ve hiç tanımadığın tehlikelerle dolu tuhaf bir dünyadır. Ay i̇şte o zaman Lovecraft vari olur. Lovecraft öyle uyandırıyor zaten öküzünü dünyaya. <gülüyor> Genel olarak yaklaşımı bunu yaparken de aslında geçmişteki korku hikayelerine ve anlatıcılarına da eleştiri getiriyor Lovecraft. Birazcık da kendini geliştirmemeye yönelik olarak bir eleştiri getiriyor oradaki öykülere ve yazarlara. Çünkü birazdan bahsedeceğiz sen bahsedeceksin ama geçmişten yüksek bir şekilde beslenmiş bir edebi altyapıdan bahsediyoruz yani bir kurgu yapısından, bir temadan bahsediyoruz. Ee, siz bunun üzerine yeri geldiğinde hadi 1800'lerin başında belki çok hızlı bir şekilde bir şeyler kattınız. ile ee, beraber yeni bir anlayış, yeni bir akım da geldi. Ama ondan sonra bir, bir taş koymadınız belki de üstüne gibi bir yakıştırması da var. Onları birazcık daha romantizme mahkum etmiştiniz hikaye anlatıcılığını diyor. Evet. Zaten makalenin ikinci bölümünde e, Korku Öyküleri'nin Şafağı isimli bölüm. Burada bu korkuları, kaygıları yaratan ve bu korku ve kaygılardan türemiş hikayelerin erken dönem Folklore'de bulunabileceğini, arkaik balatlarda, seyahatnamelerde, kutsal metinlerde karşımıza çıktığını söylüyor ve hemen örneklerini vermeye başlıyor. Önce Book of Enoch, Hanok'un kitabı. Bu milattan önce 300 ile milattan sonra 1. yüzyıl arasında yazıldığı varsayılan bir kitap. Tarihi olarak ki bundan şeyde bahsetmiştik, eee kıyamet Bölümünde bahsetmiştik hatırlarsanız evet. özellikle Nuh ile ilgili olarak. Bu kok en resmi kabul edilmeyen ama İncil'in özellikle ya da Hristiyanlığın başvuru kitaplarından biri olarak kabul edilen bir kitap. Evet bu Nuh'un dedesi tarafından yani bu gerçek ben demin M.Ö. 300 ile M.Ö. 1. yüzyıl arası bu tarihi yazıldığı tahmin edilen aralık. Oysa inanca göre Nuh'un dedesi Hanuk tarafından yazıldığı düşünülüyor. Ama aslen e, dini bir kitap olarak da sayılmayan bir Yahudi, Yahudi metni yani bir dini kitap kategorisine de girmiyor. Daha sonra Lovecraft bir de Kalbi Kulae of Solomon, Hazreti Süleyman'ın Anahtarı adlı bir eserden bahsediyor. Bu bir kara büyü kitabı. Şimdi Lovecraft makaleyi yazdığı sırada bu antik bir kitap olduğu yani gerçekten Hazreti Süleyman'la, Kral Süleyman'la ilişkisi olduğu düşünülen bir esermiş ama daha sonra... İtalyan Rönesansı sırasında yazıldığı anlaşılmış, 14 ile 16. yüzyıl arasında yazıldığı anlaşılmış bir kara büyük kitabı. Ve bundan sonra önemli bir isim giriyor. Sabine Baring Gold. 1834 ile 1924 arasında yaşayan İngiliz rahip ve araştırmacı. Ve en temel araştırma konusu da bu. Geçmişin hikayeleri, balatları, batının şarkıları. Ve topladığı pek çok eser var ama Curious Myths of the Middle Ages Orta Çağ'ın ilginç mitleri ya da Batı'nın şarkıları ve balatları gibi bazı eserleri var. Burada Orta Çağ töresel bilgilerini bir araya getirmiş. Ve bunun içinde biz ölülerin ruhlarını öte dünyaya taşıyan varlıklardan kurt adamlara, ölümsüz büyücülerden mühürlenmiş odalar ve daha çoklarına denk gelebiliyoruz bunların içinde. Bundan sonra önemli bir şey söylüyor. Biz bu konuları Galip'le de, e, Beril'le de konuşuyorduk. Şimdi benim dikkatimi çekiyordu. Burada bir ilginç bir nokta var. İlk kurmacalar görüldüğü kadarıyla bu balatlardan, şarkılardan falan geldiği için her zaman şiirde vücut buluyor. Doğaüstü kurmacalar da edebiyatta kalıcı olarak kendine şiirle yer buluyor. Ama ilginçtir ki diyor antik örneklerin çoğu düz yazı ve hemen örnek veriyor. Mesela Gaius Petronius'un sonra 1. yüzyılda yazdığı Satricon. Satricon'un içinde bir kurt adam hikayesi geçiyor. Satricon'daki bu kurt adam hikayesinde bir tane adam aşık olduğu, hancının karısına aşık bu. Aşık olduğu hancının karısını görmek için bir yola mesafe gidecek, bir yol gidecek. Bunun için yanına bir tane asker alıyor, askerle yola çıkıyor. Ama bir mezarlıkta dinlenirlerken yolun ortasında Birden asker kıyafetlerini falan çıkarıp bir kurda dönüşüyor ve gidiyor. Kıyafetleri de taşa dönüyor. Adam korkuyla sevgilisinin evine doğru koşuyor. Ve sevgilisi ona o gelmeden koyunlara bir kurtun saldırdığını ama kurtu boynundan yaraladıklarını anlatıyor. Ve adam da işte dönüş yolunda o mezarlığa tekrar uğruyor. Taş olan kıyafetlerin artık orada olmadığını ama ortalıkta kan damlaları olduğunu görüyor. Ve eve döndüğünde de doktorun... Boynundan yaralanmış olan o aynı askeri tedavi ettiğini görüyor ve onun bir kurt adamı olduğuna mesela emin oluyor. İlk etapta burada bahsedilen geçmiş hikayelerin, halk hikayelerini baktığımız zaman bunların halk hikayeleri değil de özellikle yazılı kayıt olarak kaldıysa tapınak hikayeleri olduğunu görüyoruz. Ve şiir formu olarak biz bugün tanımlıyoruz ama aslında onlar ilahi formatında birazcık da Özel günlerde anımsamak için ya da geçmişte yaşanan bazı olayları tekrar dile getirmek. Bunun e, yan etkileri, dolaylı olarak faydalarını e, insanların üzerinde dinin bir baskı ya da bir hükümdarlık kurması şeklinde de ele alabilirsiniz. Bu nedenlerle üretiliyor ve bu formda saklanıyor. Çünkü akılda kalıcı oluyor, insanlar tekrar ediyor. Form olarak yaklaşımda birazcık daha güzel estetik bir tını bırakıyor insanın kulağında gibi düşünebilirsiniz. Fakat daha sonra başka metin yöntemleri işin içine giriyor. Antik Yunan'daki tiyatro gibi diyalogların vesairelerin işin içine girdiği bir dönem ele alınabilir. Orada belki bir değişim yaşamış olabilir. Yani hikayeyi anlatmayı şiirden ya da ozandan çıkartıp birazcık daha yazılı basılı materyaller üzerinde düşünmek gerekiyor olabilir. Bahsettiğin dönüşüm de buna müsait. Çünkü insanlar o dönemde yazmaya başlıyorlar. Sadece batıda değil... Yani batı derken de Ege'nin birazcık batısından bahsediyoruz ya. O da sinir bozucu bir şey. Daha batıda herhangi bir uygarlık yok. Batı dediğimiz yerde bizim komşumuz buradan. Yani buradan Ankara'ya gidene kadar bir anda Kavala'ya gidebiliyorsunuz. Ve orada da bunların arşivleri var. Ege kıyıları medeniyetin olduğu yer bu dönemde. Evet evet. Yani Doğu Akdeniz diyelim. Çünkü Mikenos'ta var. Alt tarafta Mısır var. Bunlar da kaydediliyor. Artık arşiv diye bir şey var. Yaklaşım var. Belki... Oradan beslenmiş olabilir. Bütün burada anlatılan hikayeler aslında özellikle Lovecraft'ın kendi tabiriyle tuhaf. Weird olarak tanımlıyor. Doğa üstü güç olarak yani kavramsallaştırmıyor. Tuhafın işte antik çağdaki halk ya da toplumun medeniyetin üzerindeki gücünden bahsediyor bu anlatıları dile getirirken. Genelde tuhaf olayların toplum üzerinde bir yansıması olarak ele alıyor. Tuhaf kelimesi önemli çünkü tuhaf sadece insan üstü bir gücü. Anlatmıyor. Ee, i̇nsanın üstü güç dediğiniz anda direkt tanrı, cin, şeytan, öbür taraftan ifritler, periler vesaire gibi kocaman bir terminolojiyle de açabilirsiniz bunu. Ee, bir sınıflar alemine falan da dönüştürebilirsiniz. Ama doğa üstünde tutmuyor, tuhafta tutuyor özellikle. Çünkü tuhaf bilinmezlik demek aynı zamanda. Bu manifesto biçimindeki büyük makalenin girişinde söylediği gibi insanın en büyük korkusunun aslında bilinmezlik olması üzerinden yola çıkarak geçmişteki anlatıları tanımlıyor. Bu nedenle de hem çağına göre iyi bir yaklaşım hem de bugün bile çok güncel, modern bir tanım. Düşündüğünüzde şey demiyorsunuz, yani meleklerle şeytanların savaşı gibi ele almıyorsunuz herhangi bir doğa vakasını. Orada başka bir boyut getiriyor o bilinmezlik size. Evet. İşte yani çok ilginç bu böyle bir dönem. Yani hem şiir, şiir her zaman yani göründüğü kadarıyla batıda yani kalıcı olarak edebiyata girmesini sağlasa da Yeterince eskiye gidersek düz yazıyla karşılaşıyoruz. Mesela Papelius'un 2. yüzyılda yazdığı metamorfoz ya da Altın Eşek, The Golden Ass diye bir kitabı varmış. Ve Antik Roma'dan Latince ve bütün olarak kalmış tek romanmış bu. Meraklı bir karakter Lucius baş karakterimiz ve büyü öğrenme çabasında. Ve de isteği de büyü ile kendini kuşa çevirmek. Ama tabii ki e, klasik hikayelerdeki enfes dönüm noktası kuşa çevirmek isterken kendini bir eşeğe dönüşüyor. Ve ondan sonra eşek olarak bir maceralar yaşamaya başlıyor ki düzelsin. Garip bir yolculuğa çıkıyor ve sonunda da onu kurtaran Tanrıça Isis oluyor aslında. bayağı uzun bir yol yapıyor anlaşılan. Bu da klasik pikaresk roman diye tanımladıkları yani... Bir böyle serseri bir kahramanın yolculuğa çıkmasının hikayesi. Bu arada bizim belgeli konuşan filmlerden bahsetmiştik. Gerçek olduğunu iddia eden filmler ve romanlar üzerine hatırlar belki dinleyicilerimiz bir bölüm yapmıştık. Bu arada çok ilginç bir şey var. İşte o dönemde dahi aslında yazılan bu düz yazılar mektup roman modeli yazılıyormuş. Epistolary Structure yazılıyorlarmış. Şöyle ki mesela The Younger Pliny diye bir avukat yazar yönetici bir karakterimiz var Roma'da ilk yüzyılda ve Letter to Sura mektup yazmış ve bu mektubunda anlattığı o doğaüstü bu tuhaf hikayeleri gerçek olduğunu da iddia ederek yazmış. Yani örnekler vererek tanıklardan bahsederek hikayeler anlatmış. Sonra Flego'nun ikinci yüzyılda yazdığı On Wonderful Event, sarika olaylar üzerine diye bir yazısı var. Orada da bir öykü var. Philinion ve Maşates adlı öykü. Bundan vampirler bölümünde bahsetmiştik bu hikayeden. Göte'nin Bride of Corinth şiirinin de esin kaynağı aslında. Kısaca işte İskender'in ordusundaki bir generalin gelini düğünden altı ay sonra ölüyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu kızın evine Başka bir genç geliyor misafir olarak Maşates diye. Kızın öldüğünden de haberi yok. Ve kız bir anda ortaya çıkıyor. Bununla buluşmaya başlıyor. Birlikte oluyorlar. Üç gün boyunca. Sonra aile fertleri durumu fark ediyor. Kızın ölü olması dolayısıyla ama o kız da kendini e, savunuyor aile fertlerine denk gelince. Yeraltı tanrıların izniyle yaptım ben bunu. Siz niye karışıyorsunuz falan diye. Fakat ikinci defa ölüyor bu macerada. Ve ondan sonra bu arada o, oğlana hediyeler veriyor. İşte bunlar Kız kaybolduktan sonra mezar açıyorlar ve mezar boş. O verdiği hediyeler oğlana verilmiş orada değil vesaire. Böyle bir e, gizemli bir hikaye. Daha sonra da ben çok hoşuma giden bir öykü buldum. Bilmem haberiniz var mı sizin bundan? Washington Irving, German Student, Alman öğrenci diye 1824'te yazdığı bir öykü var. Antik örnekleri geçtim, e, biraz hızlı atladım ama çok hoşuma gitti. Fransız İhtilali sırasında... Daha doğrusu Fransız ihtilali'nin ardından Paris'te yaşamaya başlayan Alman bir öğrenciden bahsediyor. Bu çocuk bir yandan o ortamın zenginliği hoşuna gidiyor. O değişim rüzgarları, aydınlanma vesaire Ama bir yandan da her gün şakır şakır kafalar kesiliyor. Ve o da çok moralini bozuyor. Bir akşam Giotin'in yanından geçerken böyle hüzünlü bir çok güzel genç bir kıza denk geliyor. Ve böyle ilk görüşte bir aşık oluyorlar birbirlerine, hoşlaşıyorlar. Kız çok mutsuz ama. Oğlan da diyor ki senin kim, kimin kimsen yoksa gel benimle beraber kalabilirsin. Kızın da hoşuna gidiyor bu. Ama o, o büyük, büyük aşkın sonunda bunlar gece diyorlar ki sonsuza kadar birlikte olalım, evlenelim, hayaller kuruyorlar. Gece yatıyorlar, uyuyorlar beraberce. Sabah oğlan bir uyanıyor ki yanında bir ceset. Kız soğuk. Hemen polise vesaire haber veriyor. Askerler, polis geliyorlar. Gelenlerden biri kızı tanıyor nereden çıktı bu hatun nasıl getirdin sen bunu buraya diyor. Olan da diyor ki anlamıyor ne diyorsun diye biz bunun dün kafasını kesmiştik diyor. Bu kızın da boynunda bir eşarp var. Eşarpı çekince kafa yere düşüyor yuvarlanıyor. Etkileyici bir öykü. Evet evet. Ve daha sonra geri dönersek Dante geliyor ki bu Dante'nin infernosu aslında Lovecraft'ın atmosfer yaratma meselesinde herhalde en önde tuttuğu karakterlerden biri çünkü yani bu makabrenin en iyi örneklerinden sanırım. Lovecraft bu örnekleri seçerken aslında bakarsan direkt olarak dediğin o son kelimede Macabre'yi ön planda tutarak örnekleri yakalıyor, getiriyor. Çünkü makalenin kendi konusu olan hadise direkt olarak bu gecenin çocukları ölüme dair farkındalık, aynı zamanda kötü tuhaf olayların, açıklanamaz olayların başa gelmesi. Bu nedenle seçmiş olduğu örnekler ya da hikayeler, anlatılar bu şekilde değerleniyor. Bir de şiir mi, düz yazımı derken birinin diğerine karşı bir üstünlüğünden çok bir tanesinin Rönesans zamanında çok daha değerlenip, değerlenmekten kasıt fiyatının ya da kıymetinin yükselmesinden bahsetmiyorum burada. Daha çok beğenilmesinden bahsediyorum. Rönesans zamanında eski düz met, düz yazım metinlerini birazcık daha yüksek tutuyorlar ve onların üzerinde çalışıyorlar. O dönem okunmaya çalışılan bir sürü eser var ve bunların da atıyorum herhalde %60'ı doğrudan bu aslında bir büyük kitabıdır yaklaşımıyla şey yapıyor Çünkü hani biz şafağın da öncesindeyiz bu noktada. Rasyonel akıl falan daha hiç gelmemiş. Gece yarısında duruyoruz. Yani aklın ya da bilimin şafağından bahsetmiyorum. bayağı gece saat 1-2 sularındayız Rönesans'ta. Bir şekilde hani e, senin makalenin başında da söylediğiniz gibi insanın etrafını çara, saran çevreye karşı bir anlama çabası ile ...yola çıkıp anlattığı hikayeler gibi görünüyor. Tabii biraz istismarı açık, kafası kopan sevgililerden aslında ölü olan gelinlere kadar devam ediyor. Ama bu hikayeler de eskimiyor da, bundan 2000 sene sonra bugün şehir efsanesi olarak geçen hikayeler var. Eğer kızım mezarın üzerinde motosiklet montu olsaydı mesela, 1976'da Amerika'da geçtiğini de söyleyebilirdik bu şeyin. Şehir efsanesi olarak anabilirdik bunu ama... Ee, bu nedenle birazcık yer altına çekilmiş ya da modern zamanlarda yer altında kalmış tarikatlardan. Bizim tarikat deyince tam oturmadı ama kalk diyelim anlasın insanlar. Ölüm kültlerinden e, bahsediyor. Evet. Öncelikle iki tane durum var. Birincisi yazılı materyalin ya da eserin ne şekilde ele alındığı. Bir tanesinde hani dedik ya antik zamanlarda şiir yüksekken elimize geçen belgeler hep yazılı oluyor ve Lovecraft da bundan bahsediyor. Aslında elimize geçen belgeler 1400, 1500, 1600'lü yıllarda keşfedilmiş belgeler. Diğerleri şiirle alakalı olan kısımlar da belki e, o kadar keşiflerde bulunulsaydı ele geçecekti. Ve Asur'un, Sümer'in vesairenin e, işte tapınak kayıtları, kil tabletleri vesaireleri çok daha ön planda olacaktı e, Lovecraft'ın makaleyi yazarken. Ki Lovecraft öldükten sonra gelişen bir şey ekstra ekstra gelişen bir arkeoloji dalından da bahsetmem mümkün. Daha önce edebiyatın yapmış olduğu bir edebiyatın bir arkeolojisi söz konusuyken daha sonra arkeolojinin metinleri beslemesi durumu e, düşünülebilir birincisi. İkincisi yazılı düz yazı metinlerinin özellikle Rönesans zamanında belki büyü metni ararken ya da belki başka eski kayıtlara bakarken daha ön plana çıkartılmış getirilmiş olması. Çünkü 1500 ve 1600'lü yıllar Gerçekten a büyük kitabı varmış, a bilmem ne büyük kitabı var diye her şeyin ortaya Hı -hı. döküldüğü ve her şeyin incelendiği zamanlar ki birçok kitabında aslında öyle olmadığı sadece bir basım furiya kampanyası dahilinde ele alındığı söyleniyor. İnsanlar o zaman hala e, çok yüksek bir şekilde büyüye falan vesaireye inanıyorlar. Bu nedenle olabilir. İkincisi Lovecraft'ın makalesinde konu etmiş olduğu hikayeler tabii ki korku hikayeleri ve korku hikayelerinin içerisinde geçen Anlatılar bu geçmişteki o ilahiler vesaireler dedik ya. Bunlar genellikle evet. günümüzde yer altına çekilmiş, unutulmuş, taraftar kaybetmiş ve gücünü yitirmiş olan tarikat ve dinlerden yola çıkarak tanımlanıyor. Bunları bugün baktığımız zaman ya gecenin çocukları diyoruz özellikle Druid vesaire Druid ve Kelt metinlerinden bahsediyor yani. Oradaki şeylere baktığınızda Roma zamanından beri gelen bir şey var algı operasyonu var. Duruidler adam öldürüyormuş işte dev insan heykelleri yapıyorlar ağaçtan içine koyup insanları yakıyorlar gibi bir algı var. Sonuçta kötülükle eşleştirilmiş dini fraksiyonlar bunlar gibi görünüyor ve Lovecraft da bunu kullanıyor. Birçok öyküsünde de yer altına çekilmiş gizlice yanlış tanrılara ya da şeytanlara tapan tarikatlardan bahsediyor. Nokturnel olarak tanımlıyor ya gece yaratığı ya da geceye dair. Evet. E, tarikatlardan bahsediyor. Konu ettiği şeyler de, hikayeler de tabii ister istemez bunlarla bağıntılı oluyor. Yani ya mezarlıkta geçiyorsunuz ya da işte ne bileyim bir tarikatın bir ayininde görüyorsunuz gibi. E zaten Macabre'yi de bu oluşturuyor bir yerde ölüme dair olan, karanlık tarafta olan hikayeleri. Evet şimdi bu Dante'den sonra hızla şu şeyleri de belirteyim. Örnek verebileceğimiz 1485'te Thomas Malory'nin The Death of Arthur'u var. Yine bu e, Kral Arthur efsanesi üzerine bir derleme ve Geleneksel balatlardan alınmış pek çok korku hikayesini barındırıyor. Sonra 1604'te Christoph Marlowe'un Dr. Faustus'u, Shakespeare'in Hamlet'i 1603'te orada hayaletin kullanılması, Macbeth'te cadıların kullanılması. Sonra artık geliyoruz 1700'lerin ikinci yarısına ve hatta 1800'lerin başına. Orada yine bir atlama yapacağım. Bu şey meselesine bir daha değineceğim. Daniel Defoe, A Relation of the Operation of Mrs. Wheel. Mrs. Field'ın hayaletinin e, ilişkisi vesaire gibi çevirebileceğim e, bir hikaye yazıyor. Ve hikayenin giriş bölümünde yani ön söz diyeyim hikayenin gerçek olduğunu iddia ederek başlıyor. Tanıklarla yani tam bir Blair Witch hatta tam bir fourth kind daha da ötesi geçen bahsettiğimiz gibi. Evet bayağı buluntu olarak hareket ediyormuş. Yani evet. buluntu hikaye gibi mektup hikaye gibi mektupta değil de işte ne belgeli buluntu şeyler gibi oldu. Evet, aynen öyle. Yani çok ilginç. Biz e, buluntuları araştırırken ben bunlara denk gelmemiştim. E, hoşuma gitti. Yani en eski hikayeler aslında çoğunlukla inanılsın diye şehadete dayandığından bahsetmiştik o bölümde de. Tamamen şehadete dayandırıp daha korkunç olsun diye tahminime göre. Ve sonunda neyse biz makaleye dönersek Lovecraft bu bölümünde sonunda diyor ki Kraliçe en zamanında. Doğu'nun hikayelerinin çevrilmesiyle yani Binbir Gece masallarından bahsediyor ki işte 1704 ve 17 arasında e, Antoine Galland çeviriyor bunları. Yüzyılın ortasına doğru anlatı belirgin bir form aldı ve romantik tarz yeniden canlandı. Doğu'ya karşı duyulan coşku, geçmişin görkemi, kahramanlık ve inanılmaz mucizeler geri döndü. Önce şiirde kendini gösteren değişim daha sonra Tobias Smollett'i örnek veriyordu Adventures of Ferdinand Count Fathom, 1753'te bunun gibi düz yazı örnekleriyle kendini gösterdi diyor. Şimdi bazı tarihçiler ise bu Smollett'in bu romanda kullandığı doğaüstü ve korkutucu öğeler dolayısıyla gotik romanın konularını daha başlamadan sezdiğini iddia ediyor. Ki zaten Lovecraft'ta gotik yazımın doğumunun yolunu açtığını söyler Tobias Smollett'in. Dürtüleri ve atmosferi insanlık kadar eski olsa da bugün anladığımız anlamda doğaüstü korku öyküleri 18. yüzyılın meyvesidir diyor. Kısaca bir de üçüncü bölüme de bir giriş yapayım. Orada ilginç isimler var ve çok daha bildik isimlere geliyoruz. Erken gotik roman adı altındaki bölümde. Karşımıza önce James Macpherson çıkıyor 1760'ta Ossian diye bir Derlemesi var. Daha doğrusu yazar bunun bir derleme olduğunu, kulaktan kulağa gelmiş, antik kaynaklara dayandırdığı hikayeleri topladığını iddia etmiş yayınlarken. Fakat sonunda anladığım kadarıyla böyle olmadığı ortaya çıkmış. Gerçekliği tartışılıyor yani ama mesela bir eleştirmen modern edebiyatın en başarılı aldatmacası demiş. Yani adam kendisi yazmış sonra da derleme olduğunu iddia edip yayınlamış. Bizim Anadolu Korku Öyküleri'nde yaptığımızın tersini yapmak o zamanlar çalışıyormuş en azından o kültürde. Bunun ardından da William Blake geliyor. William Blake dönemin gerçekten çok önem verilen bir ismi. Şiirleri ve bir yandan da resimleriyle. Sanırım resimleri daha etkili. Ya onun en önemli şiirlerinden bir tanesi Tiger Tiger'dır biliyorsunuz. Kaplan Kaplan. Ya onda bir parça o atmosferi bulabilirsiniz belki. Ama önemli olan William Blake'in aslen resimleridir. Resimlerinde yani tabii ne, ne yönden baktığınızla alakalı o. Çünkü e, hem İncil'den hem de Dante'nin eserlerinden esinlenerek yaptığı için resimlerine. Hani göksel öğeleri, kozmik korkuyu veya kozmik öğeleri görmeniz çok kolaydır resimlerinde. Yani hani ilahi olarak da çekebilirsiniz bunu, kozmik olarak da çekebilirsiniz. Yani o açıdan resim olarak daha aslında Lovecraft'ın söylediğine uyan bir sanatçı yazar diyelim hatta şeyi de hatırlarsınız biliyorsunuz Hannibal'da bahsetmiştik Red Dragon resmininde aynı zamanda ressamıdır evet çok ilginç bir karakter aslında yani ben şiirlerinde çok kısa öz çobanlardan küçük kızlardan ve kuzulardan bahsettiğini fark ettiğimde biraz şaşırmıştım özünde ama büyük bir yetenek bir yandan da çünkü aslında gravür ...konusunda bir usta, çocukluğunu bir gravür ustasının yanında geçiriyor ve orada kendini geliştiriyor 8-10 sene. Ondan sonra da mesela şiirlerini yayınlarken bir süre sonra kendi kendine şiirlerini resimlemeye karar veriyor. Gravür olarak yani şiirleri baskıyla değil de gravür olarak basmaya başlıyor. Kendisi evden basıp yayınlamaya falan başlıyor. Hem resimliyor hem yazıyor. Böyle numaraları da var. Etkileyici bir karakter belli ki. Bu arada William Blake'in deli olup olmadığına dair bir sürü tartışma da vardır ama hatta bunun üzerine bir yazı da okudum. Son cümle, yani bu yazının son cümlesi şöyledir. Yani pek çok benzeri yazarın ve ressamın ressam ne kadar deliyse William Blake de o kadar delidir diye bir şey düşmüşler, not düşmüşler. E, hakikaten de doğrudur. Hani dehalara bakacak olursanız hem yazın konusunda hem de resim konusunda Hepsinde bir deli haftası muhakkak vardır. Bir de şey evet. de var ya, Goti'nin o zamanki bu en erken formu diyelim artık. O zamanlarda esas belki de besleyeni bu taşkın ruh halini yaratması açısından e, dindi. Ya da işte Tanrı'ya atfedilen öğelerdi. Blake'de ve daha sonrakilerde hep böyle bir veçt hali hissediyorum ben daha doğrusu. Yani o normal günlük yaşantısını yaşayan bir insanın çoğu sanatçı böyle değildir zaten. Tabii sanatçı başka bir formda düşünüyor, yaşıyor ama dışında çok yüksek duygular vesaireler oluşmuş, hisler oluşmuş bir şekilde yazıyor. Orada bir taşkın bir şey de var. Yani kendi içinden fışkırıyor artık. Ben Tanrı'ya şöyle ulaştım. Haleluya bilmem ne falan hislerine de geliyor. Bu hani kendini şişleyen dervişler var ya bizim bir şey oradan düşünebilirsiniz evet. aslında. Öyle bir şeye bağlamaya çalıştım kafamda. Aslında çok fazla ürün veren bütün e, sanatçılarda bu, bunu rahatlıkla görürsün. Yani o kadar artık içinde o kadar dolup taşıyor ki sürekli eser verme ihtiyacı duyuyor. Sürekli evet. onu resme veya yazıya dökmeye çalışıyor zaten. Yani. Evet. Ama bunun çok belirgin. din temelli ya da dinin yeşerttiği bir e, şey olmasına ben bir atıf yapmak istemiştim. Çünkü Poe bunu reddediyor ya. Hani, yani bunun kutsal bir formu yok, bunun büyülü bir formu yok. Esriklikle, taşkınlıkla. Aşkınlıkta yazmıyorsun bu hikayeleri sadece çok iyi bir hayal gücün var. Yalnız çok enteresan bir şey tabii benim gözlemlediğim konuda ben okulda da mesela bir proje yaparken William Blake benim proje konularımdan bir tanesiydi. Tabii tam olarak hani yazın konusunda değil daha çok resim konusunda yani sanat resim sanatı konusundaydı. O zaman incelediğimde, şimdi bile incelediğimde aynı şeyi görüyorum. Yani evet dıştan baktığınız zaman veya şöyle bir baktığınız zaman ilahi konuları görebiliyorsunuz. Zaten adı üstünde, İncil üzerine, işte Dante'nin yazı, yazıları üzerine ve kendi artık vizyonları ile yaptığı resimleri fark ediyorsunuz. Zaten e, yani gerçekten katolik bir ortamda yetişen ve dini bir karakter. Yani dini inanışı özellikle en azından gençlik döneminde gerçekten yüksek bir karakter. Bu etkiyi onda hissetmek kadar doğal bir şey olamaz. Tabii tabii. Fakat esas benim e, üstüne basmak istediğim konu şu. İyice içine girmeye ve incelemeye, özellikle resimlerini incelemeye başladığınız zaman orada alaycı bir tavır görüyorsunuz. Yani böyle bir skeptik bir şey var, bir hava var. bir hmm, şüpheci. E, şüpheci bir hava var. Yani bir yandan böyle bir hafif alay hissediyorsunuz inceden inceye bir yandan e, bir, bir çarpıklık var yani anlatabiliyor muyum? Yani normalde sizin ilahi şeylerde görme, görmek isteyeceğiniz şeylerin dışında öğeler de var adamın yapıtlarında. İşte gotik yani kutsal devasa sistemin içerisinde ile kalmış insan derken bir yandan şüphecilik de yükseliyor o zaman öyle kiliseye da şeyler yazamazsın yani çizemezsin de öyle çarpık şekillerle ifade edemezsin inancını ve sen öyle bir eleştiriyi kabul etmez. Bu nedenle belki birazcık hedef saptırmış olabilir Kendisi tabi böyle bir şey de yetişiyor adamda yani görüsü donanımda o da olabilir. Şeye resme baktığınız zaman tuhaf hikayeyi o resimde çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Hı hı. Bütün bildiğimiz şeytan, cin, ifrit e, resimleri var ya 1700'ler ve 1800'lerde ele alınan, çizilen işte Gustav Dorun da daha sonra gravürlerinde konu etti. Onların hepsi e, 1500'lü yıllarda Majestan civarında yaşamış bir rahibin vizyonları olarak çizip ettiği şeyler. Yani form gerçekten o ve e, din bunu çok sahiplenmiş Vatikan ve bunu da kendi literatürüne geçirmiş. İnsanlar ifade ederken hep o zar kanatlı ejderhadan bahsediyorlar mesela canavarı şeytan evet. anlatırken. Şimdi bu noktada Lovecraft'ın dediğine geliyoruz. Lovecraft diyor ki insanın en, içgüdü, en eski içgüdüsüne geliyoruz. Yani bilinmeyenden korkmak bunun üzerinde yüzümüz göğe çevriliyor her daim. Evet. Şimdi sen bunu din, dinsel bir süre, tabii o dinsel şey de alıyor sonuçta evet. en eski zamandan beri bir zütel, adet, işte gelenek vesaire bunun içine giriyor kozmik korku. Hı hı. Tabii ki dinsel hı hı. öğelerle bize gelecek bir şekilde yani çok doğal bir sonuç ama Lovecraft'ın burada dediği bu o kadar eski ki zaten. Yani ister dinle gelsin ister başka bir şeyle gelsin sonuç olarak eşittir kozmik korku. Doğru doğru yani cevap da sadece Hristiyanlık estetiği ya da onun dikte ettiği öğeler değil. Makare'de bahsettiği konularda druidler ve şamanlardan bahsederken onların inanç ve ritüellerini de Moğolların zamanında yerleştiği bölgelerde getirdikleri törenlerle karışmasına, oradaki törenlerin Moğolların getirdiği törenlerle karışmasına ve bunların harmanlanmasına bağlıyor. Bu cadıların çıkışı vesaireyi de onlardaki mesela warlock denen, Yaratıkları çağıran büyücünün ortaya çıkışında Mesela onunla ilgili de güzel tam 1791'de çok matrak bir şiir buldum. Robert Burns'un Tam Shanter diye bir şiiri. Bir, bir akşam handa kafayı çekip atıyla beraber eve dönerken ve bir sesler duyuyor, ışıklar görüyor falan. Yıkıntı bir yapının oradan geliyor sesler. Ağaçların arasından çaktırmadan gidiyor. Bir bakıyor warlocklar ve cadılar dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar. Bazıları böyle çok çirkin, yaşlı kadınlar falan ama bir tanesi çok dikkatini çekiyor. Böyle hoşuna gidiyor vücudu, hareketleri. Kafada iyi olduğu için sonra bir, bir noktada kendini tutamayıp tezahürat yapıyor. Tezahürat yapınca şeyler bunu görüyorlar tabii e, warlocklarla. Cadılar can, şeyi kesip buna saldırıyorlar. Ya demek ki e, o zaman da geçerliymiş, çirkin cadı yoktur, az şarap vardır diye. Evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Kesinlikle ve yani çok ciddi bir kovalamacanın ardında, burada da bakın bir e, şey e, fark edeceksiniz, atıyla kaçıyor ama cadılar da çok hızlı bunu kovalıyorlar, tam yakalayacaklar. Hatta atın kuyruğunu yakalıyorlar, kuyruk kopuyor, o kadar yaklaşılıyor, o kadar vahşi bir saldırı var, o sırada bir nehre geliyor, nehirden geçiyor. Cadılar ve Warlocklar bildiğiniz gibi ne yapamıyorlar? Sudan geçemiyorlar. geçemiyorlar. Sudan geçemiyorlar, <gülüyor> aynen öyle. Bu şekilde kurtuluyor. Evet, ama şey de ilginç zaten, yani Warlock'u Türkçeleştirmeyi bir ara özellikle Dungeons Dragons'ın Player Handbook'u, yani bu oyuncunun el kitabını çevirirken orada bir kovalamaca yaşanmıştı da yani Warlock aslına bakarsanız bizdeki Şaman ya da Enchenter'la Warlock'un toplumu bizdeki Şaman'a tekamül etmiyor yani? Warlock tamamen yani, farklı bir şey. Vallahi bilmiyorum ben Warlock sanki... Cadı hiç... ile, Warlock cadıyla yani cadı değil çünkü Warlock'un aynı zamanda öte dünyayla yeraltı dünyasıyla ilişki kuruyor yani Tabii. cadı gibi... Tam olarak değil. Tamam anladım. Ama bak bu bahsettiğinde ben kökeninde şeyi görüyorum Varlok'ta. Şaman'ı görüyorum. Belki oradan oraya taşınırken, e, kültür öğesi, hikayelerin konu edilirken bir anda Varlok'a çevrildi olabilir. İb İblis çağırmak gibi bir şeyi var mesela onların. Yani Sorcery, zauberay dediğimiz e, Sorcery yapmak Varlok'larda da var. Ve o yani Şaman'da... Da şaman'da aslında yukarı doğru çalışan sistem sanırım warlocklar da fiziksel olarak aşağı doğru çalışıyor. Biri alttan çağırıyor öbürü üstten çağırıyor. De, şamanlar biliyorsun her iki tarafı da çağırabiliyorlardı. Evet. Yani akkam karakam olarak düşünecek olursak her iki tarafı da çalışıyor. Doğru. Warlocklardaki farkı warlock'un iblisi kontrol altına alabiliyor olması evet. aslında. Ya oradan gelişmiş evet. gibi geliyor bana. Neyse konumuzun dışında birazcık ama bahsetmek istedim. Tam O'Shenter'dan sonra da 1816'da karşımıza önemli bir şiir geliyor. Samuel Taylor Coleridge'in Christabel'i. Şimdi bu Christabel cidden önemsenmiş ve edebiyatta ciddi bir yeri var. Fakat yarım kalmış bir şiir. Ben yarım kalmış haliyle kendilerini bir sesli okumaya çalıştım. Yarım saat kadar sürüyor şiiri okumak. Bu yarım kalmış <gülüyor> olmasına rağmen. Ama müziğiyle sesiyle bu uzun şiir ama gerçekten keyif verdiğini söyleyebilirim. Ormanda dua etmeye çıkan bu Cristabel adında bir kızımız var ve dua ederken bir başka kadına rastlıyor Geraldine adında. Kaçırıldığını ve oraya bırakıldığını iddia ediyor. Bu kadına acıyor onu eve götürmek daha doğrusu ev dediğim tabi şatosuna götürmek istiyor babası çünkü bir baron. Buraya kadar çok bir sıkıntı yok ama evin kapısından eşikten girmez. Sırasında bir şeyler yaşanıyor böyle eşikten girmeden önce bir bayılıyor. Kendini taşıtıyor içeri Geraldin İçeri girdiğinde bir köpek var köpek fena halde huysuzlanıyor. Bunlar böyle bir huzursuz edici havayı o sanırım Lovecraft'ın bahsettiği atmosferi yaratıyor. Ee, bu Christopher şiirinden Vampirler programında bahsetmiştik aynı zamanda. Bunun Poe'ya ilham olduğunu The Sleeper adlı şiiri için ilham olduğunu. Aynı zamanda Sheridan Lifano için Carmilla'ya da ilham olduğundan bahsetmiştik. İlham ilham değil. Aslında bakarsan rekostriksiyon yapmış orada Sheridan Lifano. E, çünkü baya bir Camilla hikayesi gibi duruyor bu da. Şimdi yalnız işte bakın bu çok önemli bir detay. Birkaç kere daha şimdi karşımıza çıkacak. Öykünün anladığım kadarını bitireyim. Şimdi bu çok güzel bir kız. Diğer çok güzel bir kız. Bunlar eve giriyorlar. Kızın yatacak bir yeri olmadığı için aynı yatakta yatacaklar. Kız bu Geraldine Kristabel'in karşısında soyunuyor ve vücudunun yan tarafında büyük ve çirkin böyle yara gibi bir iz gibi bir şey olduğu fark ediliyor. Bir huzursuzluk da oradan çıkıyor ama kız onun dışında su gibi yani çok güzel bir kız. Beraber bunlar Çok edebi oldu su. <gülüyor> su bir tabir olarak bir tasvir olarak çok açıklayıcı edebi oldu su gibi kız böyle ama korkunç ağızdan bahsediyoruz neyse güzel güzel ben seviyorum bu havayı bizdeki. Ve beraber yatıyorlar uyuyorlar. Burada da başka bir olay yok yani kızın bir vücudunda iz olması dışında. Daha sonraki gün babasıyla tanıştırıyor. Baron çok etkileniyor. Aynı zamanda Geraldine'nin babasının eski bir arkadaşının kızı olduğu ortaya çıkıyor. Ve onun kurtarılmasının onuruna bir geçit töreni yapılmasını emrediyor. Ve şiir burada bitiyor. Şimdi bu vampirle bunların eşleşmesi konusu çok ilginç. Çünkü burada vampirle ilgili hiçbir şey yok aslında. Bu başta his, kapıdan girme meselesinde hissettiğimiz huzursuzluklar da yani devamında Kristabel'e karşı Geraldine'in bir hamlesi yok. Şiir yarım kalmış. Hiç yani siz ne düşünüyorsunuz? Bunları çok insan bağlamış ama nasıl bağlamışlar bende merak uyandırıyor. Nasıl bağladıkları şu şekilde bağlıyor, e, bağlıyorlar. Anladığım kadarıyla işte bu Kristabel'in poemi şiirine ilham olması ve Sheridan Lafanun'un Carmilla'da bu şiiri harmanlaması aslında vampir olgusunu yaratıyor bence. Yani kendisi direkt olarak bahsetmiyor ama mesela şey Carmilla'da vardır ya işte aynı sahne vardır işte bir kız bulur bir kız getirir eve fakat bir süre sonra rahatsızlanmaya başlar işte hastalanmaya başlar şeklinde. daha o aşamaya geçememiş ama ya yani bu hikayedeki Cristabel şey de var. Bence hikayenin gidişatı ve yaratmış olduğu atmosfer bir vampir hikayesi. Yani köpek havlıyor ama yani ilginç bir şekilde köpek herkese havlıyor eğer yabancı biri kapıdan giriyorsa. Kendisi orada bir ufak bir hafakanla baygınlık geçirip kendini taşıtırıyor falan. Okuyucu birazcık orada şeyi tahmin etmiş. Yani atmosferi yakalayıp vampir bu galiba falan. Gibi bir his yaratmış gibi görüyor. Ben atmosferik olduğunu düşünüyorum. Hikayeyi bitirse belki Camilla'da olduğu gibi sonlara doğru vampir olduğu o gizem ortaya çıkacaktı da bitmediği için. Zaten sanırım Cristabel'deki e, olay yani bulunan kadının tekinsiz olması. işte yara iziyle işte ne bileyim nereden geldiği belli değil, nereye gittiği belli değil. Hani sonunda babasının arkadaşının kızı çıkıyor ama hani... Aslında o kızın akıbeti ne babasının akıbeti var işin içinde. Tabii. Hani nasıl olmuştu o oraya gelmiş. Evet, evet. Yani bütün bu soruları tekinsiz bir şekilde oluşturduğu için kafada evet. o sonuca vardırabiliyor yani. Evet bu senin söylediğin zaten bana doğru şunu düşündürdü. Belki de dediğin gibi geriye dönüşlü olarak mesele e, olmuş. Yani bu havadan atmosferden etkilenen Po şiiri yazmış ya da Lefon'u bu Roma öykülerini yazmış. Daha sonra doğal olarak yani oradan esinlendiği için bu öykü de yani sırf esin kaynağı alması açısından geriye dönüş olarak bu vampiri bağdaştırıyor evet. belki. Evet. Zaten yine aynı şekilde geriye dönüşlü çalıştığını düşündüğüm ve bizim Lilith sırasında detaylı bir şekilde konuştuğumuz John Keats'in Lamia'sına geliyor sıra. Evet. 1820'de yazılmış ve Lamia'da 600 satır daha uzun bir şiir bu arada. Bunları arada bilgi olarak vereyim. Hani okumaya kalkıştığınızda birkaç saat süren şiirler bunlar. Burada da mesela aslında Keats'in Lamia'sında şeyi, vampirliği göremiyoruz. Ama Lamia'nın mitolojideki anlamına karakterine baktığımızda ancak bu çocukları yiyen, kanını içen Lamia, yani Lamia'nın kendisi daha önceden bir vampir olduğu için belki de Burada da vampir olarak görünüyor ama o vampir özelliklerini Keats'in şiirinde göremiyoruz. Ee, bir de şimdi şey var yani Lovecraft'ın hem karşı çıktı karşı çıkmak derken bunu bir kolaycılık olarak gördüğü ama kendisinde küçük bazen yer verdiği bir hadise var. Şimdi bir hikayenin içerisinde bir canavarı Lamia olarak atlettiğinizde 2000-2500 senelik bir birikimden çok rahat faydalanabiliyorsunuz. Çünkü orada standart hale gelmiş artık yani bir kavramdan bahsediyorsunuz. Genç güzel bir kadın, güzel olmadığı e, aşikar e, gizli tarafında e, ve kan emiyor, çocukları kaçırıyor bilmem ne bilmem ne. Yani arka tarafta e, Libya kraliçesi Lamia diye efsanesi var. Bu Antik Yunan pantheonunun içerisinde, mitler içerisinde geçen bir karakter. Şimdi bu size bir düzlem sağlıyor. Daha önceden bir başkasının hatta binlerce başkası, başkalarının oluşturmuş olduğu bir temel. Bunun üzerinden bir hikaye anlatmaya başladığınızda karakteriniz, canavarınız Lamia'ya benzedikçe... İnsanlar çok daha rahat bir iletişim kurabiliyorlar. Ama Lovecraft'ın aslında birazcık da reddettiği şey bu geçmişteki bu alt yapıyı vesaireyi insanların edebiyatta çok istismar etmeleri, artık istismar boyutuna getirmeleri. Şimdi yani biraz önce Lafanu için bir iddiada atıfta bulundum. Ben belki de kırıcı olacak ama rahmetli bir şey demez diye tahmin ediyorum. Reconstrüksiyon hadisesi çok keyifli bir şeydir. Yani eğer Christopher hikayesi bitmiş olsaydı Lafa, o olaya daha farklı yaklaşabilirdi. Belki Sheridan Laughan'ın Camilla'yı yazma sebebi hikayenin bitmemiş olması ve ona yeni bir yorum getirmek namına rekonstrüksiyona almasıydı. Buradaki durum da Lovecraft'ın reddettiği de şu aslında diyor ki geçmişten gelen şeyler güzel bir düzlem oluşturuyor ve insanlar burada böyle bir kolaycılığa da kaçıyorlar. Ama bu bir gelecek vaat etmiyor yani bir geleceği inşa etmiyor bir yerden. Lamia'yı her şekilde anlatabilirsiniz vampir kitaplarında bahsedebilirsiniz diğer vampirlerde el alabilirsiniz. Ancak işte yani bir kutulu mitini yaratmaz Lamia diyor. Ya da bir Drakula aynı şekilde. Bir gül yabani evet. size aynı şekilde Pikman'ın modeli öyküsünü anlattırmaz diyor. Yani ve bir şekilde de bir yenilik de ortaya koymanız için belki biraz da o Hı -hı. köken hikayelerinden sayılmanızla gerekiyor. Ben ama katılmıyorum. Bence orada karşı çıktığı geleneksel şeylerin kullanılması değil, geleneksel şeylerin belli bir formatta kullanılması Bence Lovecraft'ın karşı çıktığı. Belki de Lamia'yı alıp sen göksel bir canavara dönüşseydin. Yani Lamia aslında başka bir ne diyeyim evrenden gelmiş, şekil değiştirebilen ve sadece çocuklarla beslenebilen bir yaratık olsaydı işte o zaman Lovecraft'ı gayet uygun olurdu bence. Evet. Zaten bu kadar tabii değil ama sonuçta Keats de Lamia'sını orijinal Lamia'dan çıkarıyor ve bir sürüngen olduğunu söylüyor şiirinde. Geçen sefer de anlatmıştık ama Hermes kısaca söyleyeyim Hermes görünmeyen bir nymphin peşindedir su perisinin. Sürüngen formundaki Lamia da kendini kadın kılığına sokarsa bu nymphi Hermes'e göründür kılmaya söz verir. Kadın olunca da eskiden görüp beğendiği Lucius'a gider bulur. Güzel bir oğlandır bu. Onunla beraber olur. Daha sonra evlenmeye karar verirler. Lucius'un akıl hocası filozof Tiyanalı Apollon davetsiz de olsa bu düğüne katılır. Lamia'nın... Sürüngen olduğunu aslında anlar ve bunu açıklayınca Lamia kaybolur, Lucius da ölür. Yani hikaye böyle gelişiyor. Burada bunun dışında da bir şey olmuyor aslında yani bir kan emme vesaire yok. Ama genç bir erkeği etkileyen bir sürüngen var metaforik olarak. Sürüngen kısmı Gorgon'dan geliyor zaten. Yani e, Lamia'yı Gorgon kraliçesi olarak benzeştirmekten geliyor. Ya aslında bakarsan çok da derine inlersen Adem'le Havaya kadar gidebilirsin. Ya, yani tabii. yılan hikayesine kadar gider bu iş. Sadece şunu demek istiyorum. Yani e, özgünlük açısından aslında birazcık da meydan okuma, bir tavır ortaya koymak demek oluyor. Geçmişin canavarlarını yeniden ele almak, onların üzerine bir yorum getirmek. Sanatçının kendi kişiliğini ve yazma karakterini de gösteriyor. Bu nedenle tabii ki tercih edilebilir. Ancak bunun istismar edilmesi demeye çalışıyorum. Yani insanların kolayına geldiği için kork hikayesi deyince, vampir deyince hemen şatoya koyalım gibi şeyleri görüyor. Biraz Laugh evet. karşı çıktığı şey o benim gördüğüm. Evet. Lamia demişken ve bunun yeniden ele alınıp yorumlanması ve yeniden anlatılması demişken Orkide Ünsür'ün geçtiğimiz aylarda çıkan bir kitabından da bahsetmek lazım. Sağolsun Orkide Hanım bize gönderdi bunu ancak biz henüz şey yapamadık kendisiyle, kitapla müşerref olamadık. E, Lamia Kan Bağı da aslına bakarsanız gene aynı şekilde e, Lamia'nın yeniden yorumlanması üzerine yola çıkmış bir kitap olarak görünüyor. Benim e, acilen Ankara'ya gelmem gerekti o yüzden kitabı yollattık ama alamadık. Bunlar e, çok Türkiye'deki korku edebiyatı için bu tarz eserler ve çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunlar yeni deneysel şeyler bir yandan. Belki korku kültürüne, geleneksel ya da işte küresel korku kültürüne Türkiye'den de bir şeyler taşıyabiliriz. Lamia bizim de geçmişimiz sayılır. Yani Lamia'nın geçtiği hikayelerini bugün İzmir civarında, Ege'de izlerini görebiliyoruz. Neden biz de bunun hikayelerini anlatmayalım? O bakımdan güzel, yeni çıkmış bir korku kitabı olması açısından da her daim arkasındayız yani. Şimdi yine bu Lamia gibi bir başka şeyden bahsetmek istiyorum 1774'te biraz daha e, kitsten 50 yıl öncesinde Gottfried August Burger'in Lenor'u var. Şimdi Lenor da gotik yazının oluşmasına öneye olmuş en etkili eser olduğunu söyleyenler var. Bunun gotik edebiyatın en önemli esinin... Alman balatları olduğu fikrine dayandırıyorlar tabii ama burada ben şimdi şiiri okudum e, bu o kadar uzun bir şiir değil. Açıkçası mezardan dönme vesaire hikayelerinden bahsetseler de ben tam olarak çözemedim. Yani vampir anlatısıyla eşleştirmelerini mezardan dönmeyi. Çünkü şöyle bir şey şiir aslında e, nişanlısı William'ın Prak Savaşı bitmesine rağmen geri dönmemesinden yakınan bir kızımız var. Lenor. Diğer savaşçılar döndüğünü gördükçe de sonunda böyle Tanrı'ya isyan ediyor. İçini öyle bir yiyor ki Tanrı'ya isyan ediyor. Annesi de hem isyan etmemesini, bunun küfür olduğunu söylerken bir yandan da o zaten Macaristan'da kendine başka bir kız bulmuştur. Unutsan onu filan diyor. <gülüyor> ama bir akşam vilima benzeyen bir atlı geliyor ve kıza diyor ki hadi benimle gel. Kız da atlıyor ata, yola düşüyorlar ama at hızlanıyor, hızlanıyor hızlandıkça hızlanıyor. Hmm. Ve garip bir yolculuk bu. Lenor da kuşkulanıyor ve sonunda zaten atı sürenin aslında... William değil Azrail olduğu çıkıyor sabaha karşı ve evlenmeye gittiklerini düşünürken evlilik yataklarında William'ın iskeletinin yattığı mezar olduğunu fark ediyor. Şimdi burada Azrail var, mezar var, ceset var ama ya benim okuduğumdan anladığım Lenor ölü değil. Mezardan geri de dönmüyor. <gülüyor> Mezardan geri dönen kimse de yok ama bu şiir vampir anlatısının en etkileyen yine esin kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Sanırım demin anlattığımız meseleyle ilişkili sonrasında yapılanlar. Evet biz vampirde daha henüz o kısma tam gelemediğimiz için tam bahsetmemiştik ama gotik vampir ve şatoda yaşayan soylu vampir gibi bir havayı oluşturduğumuzda edebiyattan önce halk tarafında aslında Alman anlatısının o cermen halk hikayesinin büyük etkisi var. Özellikle Drakula'yı dünyaya hediye edenler bir kültür öğesi olarak bir korkunç canavar olarak hediye edenler gene anlattık. Almanlar şöyle ki Romanya Eflak bölgesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan soylu demeyelim ama e, Burjuva küçük Burjuva olan topluluk Alman topluluğu ve bu Sakson Cermen diye tanımlıyorlardı okuduğum kitapta yanlış hatırlamıyorsam Drakula'dan çok çekiyorlar. Yani e, Drakula Romanya'da kendi devrimini başlattığı zaman devrim kelimesi önemli toprak reformu yapmaya çalışıyor ondan sonra ekonomik. Islah hareketleri yapmaya çalışıyor falan. Bu esnada bu hakim ve zengin sınıf olan Almanlar bayağı şey çekiyorlar ve cezalandırılıyorlar da. Bayağı o kazıklara oturtulanlar sadece Boşnak ya da Müslümanlar değil. Aynı şekilde Cermenlere evet. de şey yapılıyor. Slav tarafından ya da Rus tarafından hikaye anlatıldığında, Drakula anlatıldığında halk kahramanı ama vahşi iken Cermen tarafından ya da Sakson hikayelerinde anlatılırken karanlık bir prens olarak tanımlanıyor ki bu Kara Prens de Bram Stoker'ın o merkezine aldığı, ilk araştırmalarını yaptığı 1480 tarihli ya da 70 tarihli Kara Prens kitabı da zaten bu Cermen etkisi altında yazılıyor. Bu nedenle o civarın olması yani bu konulara etkimesi çok mümkün. Eta Hoffman vardır. Evet. Mesela o Alman hikayeciliğinin özellikle gotik tarafın bayağı üstlenicisi 1800'lerin. İlk çeyreğinde e, aktif hikayeleri vardır. Böyle de ufak araya girip bahsetmek istedim. Konu gotik olunca olmam demeden olmaz. Bundan biraz sonra çok gerçekten hoşuma giden bir öyküye daha denk geldim. O da Thomas Moore'un The Ring Yüzük adlı öyküsü. Ben mesela demin dediğin gibi hani eksik kalmış öyküyü rekonstrükte etmek, devam etmek, işte yeniden yaratmak dediğinde aklıma gel gelecek şeylerden biri budur. Bu yani yüzük mesela ben baştan yazmak isteyeceğim türde hoşuma giden bir öykü oldu. Düğününde damat Rupert e, yüzüğünü kaybetmemek için çaba sarf ediyor. O dans ederken hoplar zıplarken diyor ki herhalde biraz kolay çıkıyor parmağından düşmesin diye. Orada bir heykel var heykelin parmağına takıyor bir kadın heykeli. Sonra dans etmeye devam ediyor. Biraz sonra dans bitiyor. Yüzüğü yer almaya gittiğinde heykelin yumruğunu kapattığını fark ediyor. Bu yüzden yüzüğü geri alamıyor. Geri dönüyor. Şölen yemek yiyorlar, ediyorlar vesaire. Gecenin bir yarısı neyse diyor. Ben biraz sonra döner en kötü bu eli kırar. Yüzüğü alırım. Fakat gece yarısı eşinin yanına gitmeden önce heykele gidiyor ve yüzük kaybolmuş. Geri dönüyor. Bu gerdek gecesi eşiyle çok mutlular. Beraberce yataklarına giriyorlar. Biraz sonra gece yarısını daha doğrusu geçtikten sonra... Sırtında böyle soğuk kollar hissediyor ve bu kollar eşinin değil dönüyor bakıyor ki eşiyle arasında bir hayalet var ve ona sevgilim bana verdiğin yüzük işte parmağımda ve sonsuza dek bundan sonra seninle izliyor. Şimdi hayaleti sadece Rupert görebiliyor eşi göremiyor ve bundan bu iki gece devam ettikten sonra çıldırmamak için bir çare arıyor bir rahip var gizli büyülere de anladığım kadarıyla karışmış bir karakter ona akıl sormaya gidiyor. Durumu kısa sürede anlıyor Rahip ve ona kendi kanını sürdüğü bazı tabletler veriyor. Şimdi bunlar burada söyleyeceğim detaylar galiba tanıdık gelecektir. Ee, ve diyor ki gideceksin şurada bir dört yol ağzı var. O dört yol ağzından bir grup geçecek. O grubun içinde de gördüğünde zaten kim olduğunu anlayacaksın. Devasa bir adam olacak. Tabletleri ona ver diyor. Bizimki de gidiyor. Gerçekten oradan böyle yani doğaüstü bir grup. Ee, önde bir o heykelin gece yanına gelen hayaleti temsili bir kadın da var. Arkada da o yaratık var. Gidiyor yaratığa veriyor ve yaratık tabletleri geri alınca kadın da yüzüğü geri veriyor. Ve hikaye böylece bitiyor aslında. Biraz bugün günümüz için açık uçlu bir hikaye ama ben bayıldım. Lokma döktürebilirmiş aslında o noktada onu düşünüyor <gülüyor> Kurtulmak için dört yolda gidip millete dağıtıyormuş falan gibi de bağlayabilirsiniz. Tabii biraz absürt oldu biz böyle e, eğlenceli bir sesle söyleyince ama. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz bu makaleyi çok önemsiyoruz ve bu yapmış olduğumuz 20-25 program boyunca... ...her konuda açıp baktığımız kaynaklardan bir tanesi bu makale bu makale niye Türkçe'ye çevrilmedi? ben bu konuyu biraz merak ettim bir birkaç kişiye sorayım dedim sanırım sanırım berelim bir fikri var <gülüyor> İlla söyleyeceğim diye. Ne, neden çevirilmedi beni Türkçe'ye? Bana, bana göre bu yani Türkiye'de bunu çevirebilecek bence çok az çevirmen vardır. Yani gerçekten Lovecraft'ı iyi bilen ve sürekli okuyan aynı zamanda daha evvel hikayelerin de çevrilmiş adamın uslubunu, dilini ve kullandığı kelimelerin Türkçe karşılığını en azından iyi bilecek biri olması evet. gerekir çeviren kişinin. Yani gerçekten bu işi Lovecraft Toloji görmüş biri yapması lazım bence. Çünkü gerçekten yani makaleyi okumak ki... ...yani makale sonuç olarak bir yani eğitici, öğretici... ...aynı zamanda açıklayıcı ve fikir verici bir kaynak olduğunu düşünecek olursak... ...onu bile okumak senin de dediğin gibi deli işi. Yani her bir cümle bir parakla sürüyor. Bununla birlikte her bir cümlenin iki üç anlamı var bazı kullanılan kelimeler hiç de e, tanıdık e, yani İngilizce de sürekli kullanılmayan hatta e, kiminin e, kimi kelimenin de Tahminim Lovecraft'ın kendisinin yaratarak <gülüyor> soktuğu, bir, şey. soktuğu birkaç kelime. Hı hı. Dediğim gibi gerçekten Lovecraft'ı çok çok iyi tanıyan ve tarzını çok çok iyi bilen birinin çevirmesi lazım. Ben hemen söyleyeyim o ismi. O kişi Dost Körpe bence çevirecek olan kişi. Ben ona yakıştırıyorum. Ancak yani öyle bir bahsettik ki bu makaleden. Makale demeyelim onu bu bir kitap. 100 sayfa en aşağı bir boyu var. Bu manifesto makaleyi öyle bir andık ki biz de tabii gözümüz korkmuştu biz girdik artık bunun içine. <gülüyor> Nekronomi dönüştü galiba değil mi göz üzerinde? Yani cümle bir şekilde başlıyor başka anlama dönüyor. Başka bir saatte okursan başka bir manaya geliyor falan. Hatta ben zaman zaman bunu direkt olarak Kutulu'nun Lovecraft'ın bedenine girip yazdırmış olabileceğini bile düşünmedim değil yani. Evet, Lovecraft... hani işin şakası ama bu. Evet, Siz korkuyu çok yanlış anladınız gençler diye oturup yazdırmış olabilir Kutulu. <gülüyor> ama e, işin esprisi çok derinlikli bir makale. 100 sayfa çevirisi varsa bir 100-150 sayfada dipnotu ya da... Artık son not mu diyeyim? Bir ansiklopedik bir şeyi olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de daha önce gotikti, büyüdü vesaire bu tarz kitaplar çevrildi. Ve nasıl söyleyeyim size? Tabii ki insanlar çeviriyorlar. Yani bir yerde e, motomot da olsa bir şekilde metrik bir işten bahsediyoruz. Bunlar aynı zamanda senin de söylediğin gibi eseri yazan kişinin sanatına da hakim kişiler. O zaman kitap değerleniyor. Öbür türlü insanlar gotik derken e, çok başka yerden giriyorlar mesela. Sadece Mimari boyutundan alıyorlar ama biz kendimizi yırtıyoruz 20 bölümdür gotik öyle bir şey değil diye. Yani boşu boşuna Lovecraft, Lovecraft e, talok demedim. Hmm. E, yani bu ciddi anlamda böyle bir kelime kullanılabilecek bir kişi <gülüyor> olması gerekiyor. Miskatronik diploması var büyük ihtimalle. Yani yani Dostkörfe'nin çünkü Dostkörfe 90'ların ortasından biri bizim korkumuzu besleyen bir kişi sağ olsun. Evet, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun ya çağımızın büyük yazarı bir defa. Yani daha doğrusu bizim doğduğumuz zamanki çağın diye söyleyelim. Artık değil. Bir 100 sene geçti adamın üzerinden. Lovecraft'ın bunun makale formatındaki bir kitabının Çevrilmemiş olması mevzusuna, mevhumuna ben birazcık takılıyorum. Çünkü bu önemli bir olay. Herkes Lovecraft'ı bir şekilde çevirdi, çevirmeye çalıştı. Özellikle eserlerinin üzerinden öldükten sonra 75 yıl gibi bir telif şeyi kalktıktan sonra. Toplu eserleri de çıktı. Toplu eserlerden evvel alındı şeyleri, daha evvel işleri, yani öyküleri 90'ların sonunda. Türkçeleştirildi, çok ilgi de duyuldu vesaire. Fakat benim bir şekilde duyduğuma göre... Bu manifestonun, bu makalenin öykü olmaması nedeniyle satmayacağından korkularak makale çevirmemiş. Yani biz bunu nasıl çeviririz'e daha henüz gelinmemiş. Yani insanlar bir şekilde gözünü karartıp biz bunu çeviririz arkadaş falan diye masaya yatırmışlar. Fakat çok tutmayacak diye bir öykü kitabı ya da bir öykü seçkisi olmadığı için çevrilmemiş. Ben buradaki hatayı ya da buradaki kusuru eleştirmek istiyorum. Ya böyle bir şey olamaz. Eğer yazıyorsanız, baş, korku yazıyorsanız baş kaynaklarınızdan bir tanesi bu makale. Eğer çok sevdiğiniz bir kişi ise ki yani Lovecraft korkunun gerçekten 3-4 büyük yazarından bir tanesi ve e, büyük bir değer. Siz onun sadece öyküleri üzerinden kendisini tanımladığını zannediyorsanız büyük bir hatadasınız. Aslına bakarsanız makale Lovecraft'ın erken, erken ya da orta dönemleri olmakla beraber e, yazım tarzını olaylara nasıl yaklaştığını gerçekten çok iyi anlatıyor. Ve bence yazarlara yönelik bir kitap, üniversitede öğrencilere yönelik bir kitap... Olması itibariyle de tam bir başucu baş kaynağıydı, bir referanstı. Çevirilemiş olmasını ben kesinlikle şey yapmıyorum, akla yakın bulmuyorum yani. Evet, çok gerçekten iyi bir kaynak, kitap. Ve zaten gördüğünüz gibi uzunca bir süredir konuştuk, anlattık. Ve ancak üçüncü bölüme sonuna gelebildik. Ve orada da zaten Göten'in faustuyla Gotik Korku'nun gelişini biz 1800'lerde sezdikten sonra bütün bu anlattığımız örnekler ucundan kenarından bize korku geliyor dedikten sonra belirgin ve nihai bir şekil vermek bu korku türüne neşeli ve böyle hayat dolu bir İngiliz'e e, nasip olacaktı. Horace Walpole'un Castle of Otranto'sunda bütün bunlar birleşecekti. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz de gelecek programlarımıza kalsın bir sonraki Lovecraft makalesine ne zaman girmeye cesaret edebilirsek? <gülüyor> Bence Lovecraft makalesinden önce bir gotiye giriş yapabiliriz. Yani Gotik iyi bir konu. Yani Gotik de aynı fantastik edebiyat gibi herkesin kafasında ayrı bir tanımı olan bir şey gibi görünmeye başladı son dönemde. Belki biz de Gotik konusundaki yorumlarımız, görüşlerimizi bir programda, yakın zamandaki bir programda... Anlatabiliriz, dile getirebiliriz. Hatta makaleyle eşdeğer olarak aslında dönemlerden bahsedebiliriz. Yani gotikte dahil olmak üzere. Sen evet. hala makaleye devam etmek istiyorsun yani. Hiç, hiç öyle bir şey çıkmadı ağzımdan. <gülüyor> e, yatmadan önce okursanız eğer bayağı hipnotik bir yanı da var makalenin. Kendinizi yitirebiliyorsunuz. Yatmadan önce okursanız direkt olarak kutuluyla tanışırsınız rüyada yani. Paragrafı bitirmeden uyuyakalmış da olabilirsiniz yani. Ne yazık ki dili biraz ağır. Bu hafta da edebiyatta doğaüstü korku makalesine bir giriş yaptık aslında. Onunla da hem gotik hem doğaüstü hem tuhaf korkulardan bahsetmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere.